Evet, e, SMS'lerimiz var. Seferi iken kazaya kalan namazlarımızı seferilik hali bitince de seferi olarak mı kılarız yoksa mukim olarak mı kılarız? Seferi iken kazaya kalan namaz, dört sekatlı namazları öyle, öyle diyelim. E, kazaya kaldığı takdirde e, sefer bittikten sonra mukim olup memleketimize döndüğümüzde kaza etmek istediğimizde İki rekat olarak kaza ederiz. Yani hanefi mezhebine göre namazın kazaya kaldığı anın e, esas, esas alınması, alınması gerekiyor. Hı -hı. Seferde kazaya kaldığı için onu ikamette de kaza ederseniz sefere göre kaza edersiniz. İkamet halinde kazaya kalmış namazları seferde iken e, kılmak isterseniz o zaman yine tam kılarsınız Hı. Madem kazaya kalmış, o sizin zimmetinize girmiş, borçtur onu, tam ödeyeceksiniz. Hangi anda borç, kazaya kaldığı geçtiyse... an geçtiyse esas Hı. alınır. Kazaya kaldığı vakit esas alınır. Peki Şafii hocam? Şafii'de eee seferilikte kazaya kalmış namazı siz ikamet halinde şey yaparsanız e, tam kılarsınız.